Şarl, ''Karıcığım, karıcığım'' diye seslendi. Emma durdu. E, ''Neredesin, gelsene.'' O anda ölümden kurtulduğunu düşününce, korkudan bayılacaktı neredeyse, gözlerini kapadı. Sonra bir elin koluna değdiğini hissederek irkildi. Felisteydi bu. ''Beyefendi sizi bekliyor hanımcığım, yemek hazır.'' dedi. Yemeğini yemeye çalıştı. Lokmalar onu boğuyordu sanki. Peçetesini örgülerini incelemek istermiş gibi ağır ağır açtı. Gerçekten bu işe kendini vermek, bezin ipliklerini saymak istedi. Birdenbire yine mektubu anımsadı. Yitirmiş miydi yoksa? Nerede bulacaktı onu? Kafası öyle yorgundu ki sofradan kalkabilmek için hiçbir bahane uyduramadı. Ayrıca korkmaya başlamıştı. Şahal'dan çekiniyordu, her şeyi biliyordu o kesinlikle. Gerçekten kocası tuhaf bir edayla şöyle dedi. ''Rudolf'u uzun zaman göremeyecekmişiz galiba, he?'' Emma irkilerek ''Kim söyledi?'' diye sordu. Şahal karısının bu sert tavrına biraz şaşırarak kim mi söyledi? ''Jirar e, söyledi. Demince kafe François'ın kapısında gördüm, yola çıkmış galiba.'' E, ya da çıkacakmış Emma'nın boğazında bir hıçkırık düğümlendi ne var bunda şaşacak zaman zaman böyle eğlenmeye gider o oh, hakkı var doğrusu İnsanın parası oldu mu hele bekar da oldu mu em, zaten dostumuz adam akıllı eğleniyor numaracının biri lengua diyor ki o sırada hizmetçi içeriye girince ayıp olmasın diye sustu Hizmetçi rafın üzerine dağılmış kayısıları yine sepete yerleştirdi. Şal karısının yüzünün kızardığını fark etmeksizin kayısıları getirtti bir tanesini alıp ısırdı. Ooo enfes dedi. Sen de al da tadına bak. Sonra sepeti uzattı ama Emma yavaşça itti. Şal elindeki kayısıyı karısının burnuna doğru uzatarak kokla bir aa ne kadar güzel kokuyor dedi. Emma bir sıçrayışta ayağa kalkarak ay boğulacağım diye bağırdı. Kendini zorladı sıkıntısını geçiştirdi sonra ay, bir şey yok canım bir şey yok dedi sinirden e, otur da yemeğini ye. Kendisine bir şeyler soracaklar, tedaviye kalkışacaklar, başından ayrılmayacaklar diye ödü kopuyordu. Şal onun dediğini yapmış olmak için yeniden oturmuştu. Kayısıların çekirdeklerini avucuna tükürüyor, sonra tabağına koyuyordu. Birdenbire alandan hızla mavi bir fayton geçti Emma bir çığlık kopardı. Kas katı kesilerek sırt üstü yere düştü. Gerçekten de Rudolf iyice düşünüp taşındıktan sonra Ruan'a gitmeye karar vermişti. La Uşet çiftliğinden Başı'ya gitmek için Yonville'dekinden başka yol olmadığından köyün içinden geçmesi gerekmişti. Emma'da alaca karanlığı bir şimşek gibi yaran fenerlerin ışığında onu tanımıştı. Evdeki gürültü patırtıyı duyunca eczacı hemen koşup geldi. Sofra üzerindeki bütün tabaklarla birlikte devrilmişti. Yemek salçaları, etler, bıçaklar, tuzluk, zeytinyağı şişesi odanın her yanına yayılmıştı. Şarl, yetişin diye bağırıyor. Bert şaşırmış, feryat ediyordu. Elleri titreyen felisite de hanımın korsesini çözmeye uğraşıyordu. Genç kadının bütün vücudu kasılıyordu. Eczacı durumunda sirke ruhu getireyim hemen dedi. Emma şişeyi koklayıp gözlerini açınca da biliyordum zaten dedi. Bir ölüyi bile diriltir bu alemalla. Şarl söyle bakayım ne var diyordu. Kendini toparla biraz. Benim bak seni seven Şarlının ben. Tanıdın mı beni? Hı değil mi? Bak küçük kızın da burada kucaklasın onu. Çocuk annesinin boynuna sarılmak için kollarını ona doğru uzatıyordu. Emma başını çevirerek kesik bir sesle hayır hayır kimseyi istemiyorum dedi. Sonra yeniden bayıldı alıp yatağına götürdüler. Ağzı açık gözleri kapalı elleri dümdüz hiç kımıldamadan sırt üstü yatıyordu. Balmumundan bir heykel kadar bembeyazdı. Gözlerinden ser gibi dökülen yaşlar yastığın üzerine yavaşça akıyordu. Şal yataklığın dip tarafında dikilmiş duruyordu. Eczacı da onun yanında ayaktaydı. Yaşamın ciddi geçitlerinde takırılması gelenek olan sessiz, düşünceli bir tavırla öylece duruyordu. Şal dirseğini dürterek telaşa gerek yok dedi. Bunalımın zorlu yanına atlattı sanırım. Şal karısının uyumasını izliyordu. Evet diye yanıtladı. Şimdi dinleniyor biraz. Zavallı kadıncağız, zavallı kadıncağız. Hastalığı yine başladı. Bunun üzerine Hume nasıl oldu bu diye sordu. Şahal yanıtladı. Kayısı yiyordu birdenbire oldu. Eczacı tuhaf şey dedi. Ama bayılmaya kayısılar neden olmuştur belki de. Bazı insanların yaratılışı o kadar nazik olur ki bir takım kokulardan bile rahatsızlanırlar. İncelemeye değer bir sorun bu. Patolojik bakımdan olduğu kadar fizyolojik bakımdan da incelemeye değer hem. Papazlar da bunun önemini çok iyi bilirler de ayin falan yaparken daima bir takım kokular karıştırırlar işin içine. Zihninizi bulandırmak, coşku hali yaratmak için yaparlar bunu. Kadınlarda ise böyle bir sonuca varmak çok kolaydır. Erkeklere göre daha fazla naziktir onlar malum ya. Yanık boynuz, taze ekmek kokusundan bile bayılanlar varmış. Şer Bavari'ye alçak sesle aman dikkat edin uyandıracaksınız dedi. Eczacı devam etti. Hem böyle garip durumlar yalnız insanlarda değil hayvanlarda da görülür. Hani hak dilinde kedi otu denen asıl adı Nepeta Kataria olan bir ot vardır. Bu ot kedi cinsinden hayvanlar üzerinde şehveti kamçılayıcı bir etki yaratır biliyorsunuz elbette. Bir örnek daha vereyim size. Doğru olduğuna da yemin ederim. Bakın eski arkadaşlarımdan Brido adında biri vardı. Şimdi balpalı sokağında oturur. İşte bu Brido'nun bir köpeği var. Burnuna bir enfiye kutusu uzattınız mı, kıvranıp sarsılmaya başlıyor. Brido çoğu kez bu denemeyi Buagiyom'daki köşkünde arkadaşlarının gözü önünde de yapmıştır. Böyle basit, aksırtıcı bir tozun Dört ayaklı bir hayvanın bünyesinde böyle sarsıntı yapması... ...inanılır bir şey değil doğrusu. Çok tuhaf değil mi dedi. Şarl onu dinlemiyordu ama yine de... ...hımm evet dedi. Öteki gülümser bir kendini beğenmişlikle ekledi. İşte bu sinir düzeninin... ...sayısız aksaklıklarından birini gösteriyor bize. Hanımefendiye gelince doğrusunu söylemek gerekirse... O hep fazla duygulu bir insan gibi görünmüştür bana. Onun için azizim, size o sözüm ona ilaçlardan hiçbirini önerecek değilim. Hastalığın belirtileriyle savaşayım derken, insanın yaratılışını, huyunu, ahlakını bozar bunlar. Hayır, yararsız ilaçlara gerek yok. Perhiz gerek, perhiz. Bunun yanı sırada, yatıştırıcı ilaçlar ekşimeleri giderecek ilaçlar verilmeli hem sonra imgelemi de şöyle bir sarsmak gerekmiyor mu Hı? ne dersiniz şarl bovary neden e, nasıl yani diye sordu ha, bütün işte burada ya geçenlerde gazetenin de yazdığı gibi that is the question o sırada emma uyanarak birden bağırdı Mektup! Ha, o mektup ne oldu? Sayıklıyor sendiler. Gece yarısından sonra gerçekten sayıkladı. Bir beyin humması baş göstermişti. Tam 43 gün Şal onun başucundan ayrılmadı. Bütün hastalarını yüzüstü bıraktı. Artık yatağına bile yatmıyordu. Karısının nabzını sürekli yokluyor, hastalardan lapaları Soğuk su kompresleri koyuyordu. Justine'i ta Neufşatel'e kadar yollayıp buz getirtiyordu. Buz yolda eriyor, Justine'i yine yolluyordu. Kaniveyi çağırdı. Ruandaki eski hocası Doktor Larive yeri çağırttı. Umutsuz durumdaydı. Onu en çok korkutan Emma'nın dermansızlığıydı. Genç kadın hiç konuşmuyordu çünkü. Hiçbir şey duymuyor hiç acı çekmiş gibi görünmüyordu üstelik. Bedeni de ruhu da bir anda bütün hareketlerini durdurmuşlardı sanki. Ekim'in ortalarına doğru arkasında yastıklarla yatağının içinde oturabildi. Şarl, onun ilk kez reçelli bir dilim ekmek yediğini görünce ağladı. Genç kadının gücü kuvveti yerine geldi. Öğleden sonra birkaç saat yataktan kalkıyordu. Kendisini daha iyi hissettiği gün, şal koluna girip, onu bahçede şöyle bir dolaştırmak istedi. Bahçe yollarındaki kumlar, kuru yaprakların altında görünmez olmuştu. Emma küçük adımlarla terliklerini sürüye sürüye yürüyor, omzuyla şarla yaslanarak, devamlı gülümsüyordu. Böylece ta öteye, Duvarın yanına kadar gittiler. Emma yavaş yavaş doğruldu. Çevreyi seyretmek için elini gözlerinin önüne koydu. Uzaklara, ta uzaklara baktı. Ufukta dumanları tepelerin üstünde, büyük ot ateşlerinden başka bir şey yoktu. Şarl Bovary, yorulacaksın sevgilim dedi. Sonra çardağın altına sokmak için onu yavaşça iterek, şu sıranın üstüne otur herhalde rahat edersin dedi. Emma ölgün bir sesle yo yo oraya değil oraya olmaz dedi. İlk olarak Hume'den aldığı bir sürü ilacın parasını nasıl vereceğini bilmiyordu. Doktor niteliğiyle bunların parasını vermese de olurdu ama böyle boynu eğik durumda kalmış olmaktan biraz utanıyordu. Sonra evi artık Aşçı kadın çekip çeviriyordu ya, masraflar da korkunç bir dereceye varmıştı. Her yandan eve hesap pusulaları, faturalar geliyordu. Esnaf söylenmeye başlamıştı.